Seriveni bir kalp atışıyla ile başlar. İnsan kalbiyle yaşar ve yaşamın tadını kalbinde duyar. Üzüldüğümüzde kırılan kalbimiz sevindiğimizde hızla çarpmaya başlar. Korkular, kaygılar ve yaşadığımız acılarla yorulan kalbimiz sevgi ve muhabbetle ferahlar. Kim ve nefretle katılaşırken samimiyetle yumuşar. Bazen duyduğumuz bir acı söz hançer gibi saplanır kalbimize... Bazen de bir güzel kelam yaralı kalbimize deva olur. Velhasıl bu fani hayatta ne yaşarsa insan kalbinde onun bir yansıması duyulur. Ve gönlünde neyin sevgisi varsa hayatı onunla anlam bulur. Kalp feraha ermediğinde bütün dünya nimetleri serilse önüne insanın gözünde bir hiç olur. İşte bu yüzden dünya serüveni bir anlamda kalbin serüvenidir. Mevlana'da kalp kavramını ele alacağız bu akşam. Konuğumuz Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Betül Başlı Saylan. Düşüncenin özü başlıyor. Betül Hocam hoş geldiniz programımıza. Uzun yollardan misafir ediyoruz bu akşam sizi. Evet hoş buldum, sofa buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu akşam sizinle Mevlana'da kalp kavramına ele alacağız inşallah. inşallah. Mevlana'da kalp kavramına geçmeden önce İslam'da kalbin mahiyetini konuşalım istiyoruz. Ee, Ayet-i kerimelerde ve hadislerde kalbe çokça atıf yapıldığını biliyoruz biz. Evet. Fuat kelimesi, sadır kelimesi, Lüb kelimesi evet. gibi birçok farklı kavramla da ilişkili olarak kullanılıyor. Ee, kalbi ifade eden çok fazla tanımlama var. Hemen başlayalım. İslam'da kalbin mahiyeti nedir? Özellikleri nedir? Evet, özellikleri Kalp kavramı birçok farklı disiplin tarafından ele alınmış ve insan açısından da hayatiyet arz eden bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de defalarca bahsettiğiniz şekilde de normal kalp ifadesiyle de geçmiş. Aynı zamanda özellikleri de zikredilmiştir kalpte, kalbin mahiyeti konumu ve özelliklerine biz de kısaca değinebiliriz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de kalp imanın mahallidir ve idrak merkezidir. Onlar kalplerine iman yazılanlardandır ayeti buna işaret eder. Aynı zamanda kalpten, kalplerden geçenleri kuşkusuz bir şekilde Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu biliriz. Asap suresi 51. ayet Allah kalplerinizde gizli olanı bilir. O sonsuz ilim ve hilim sahibidir ayeti. Ve aynı zamanda kalbin ee, ancak hakkı zikretmekle mutmain olup huzur bulacağı bir mekanizma olduğunu da bize haber verir. Kur'an-ı Kerim Rad Suresi 28. ayet buna örnektir. Ee, Muhakkak ki kalpler hakkı zikretmekle mutmain olurlar ayeti. Ee, buradan kısaca söyleyebiliriz ki kalp Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı kadarıyla vahyin, ilhamın, ilahi yardımların indiği bir, bir merkez, kişinin idrak ettiği, akıl ettiği, iman ettiği bir mekanizma. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de kalbin çeşitli özelliklerinden de bahsedilir. Bunu aslında iki kategoride inceleyebiliriz. Övülen özellikleri ve yerilen özellikleri şeklinde. Övülen özellikleri arasında e, yumuşak olması, mütevazi olması, e, tevbekar olması, itaatkar olması... Ee, ve temiz olmasını sayabiliriz. Ee, genel olarak arınmış, temiz. Eee Şuara Suresi 88 89. ayetlerde de o gün ne mal ne evlatlar fayda eder. Burada yemelayenfeu ifadesiyle geçer bu. Hiçbir şeyin fayda etmediği günde sadece selim bir kalp sahibi olanlar kurtuluşa ereceklerdir diye hak bize bildirir. İşte bu saydığımız olumlu özelliklerin bir araya gelmiş olduğu kalbi selim kalp olarak tanımlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Hatta bizim şairlerimizden Bağdatlı ruhi bunu bir beyt haline de getirmiştir. Sanma ey hace kim senden si müzer isterler yevme la yemfe da kalbi selim isterler diye hem ayetten bir parçayı barındırır. Aslına bakarsanız Şura suresi 88-89. ayetin şiirleştirilmiş hali olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ey kişi senden kıyamet gününde ahirette Yevmela yemfeo'da kimsenin kimseye fayda vermeyeceği günde ne altın simüzer, yani ne altın ne gümüş isterler sadece senden kalbi selim isterler diye ayetten yola çıkarak çok veciz bir şekilde, beli bir şekilde bunu bize aktarmıştır. Tabii sadece olumlu özellikleriyle zikredilmemiş kalp Kur'an-ı Kerim'de, olumsuz özellikleriyle de zikredilmiş. Ancak bu, bu noktada şunu unutmamamız gerekiyor. Bu e, ikaz edilen yani e, çeşitli sebeplerden Allah tarafından perdelenebileceği, kaskatı kesilebileceği, mühürlenebileceği hakikatleri idrak edemez bir noktaya gelebilmesi, gelmesi yani kalbin Kişinin yapıp ettikleriyle alakalıdır Kur'an-ı Kerim'de. Yani kişinin amelleri ve fiilleri neticesinde. Çünkü kalp Hakkın yarattığı her şey gibi güzel yaratılmıştır, bizatihi güzeldir ee, ve refleks olarak iyiye meyletmek üzere yaratılmıştır. Hatta bizim gündelik hayatımızda kullandığımız bir ifade bile vardır. Kötüyü ortaya getirmeyin, alıcısı çabuk çıkar derler. Yani kötü olana meyletmek, onu alışkanlık haline getirmek ve bunun zaman içerisinde kötü bir karakter, kötü bir huy halinde dönüşmesi çok kolaydır. Bunu bize Kur'an-ı Kerim'de haber verir. Dolayısıyla da... Kişiye düşen, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere kalbi yaratılmış olduğu halde ve onu daha da üst mertebelere taşıyarak muhafaza etmektir diyebiliriz. Tabii ki Efendimizin rivayetlerinden de e, rivayetlerinde de kalbe vurgu yapıldığına rastlıyoruz. E, en çarpıcı ilk akla gelen rivayetlerden bir tanesi Allah sizin mallarınıza ve suretlerinize bakmaz, amellerinize ve kalplerinize bakar rivayeti çok net bir şekilde bize Efendimizin kalp konusundaki tavrını belirtir. Aynı zamanda şu şöyle bir ikaz var Efendimizin. E, İnsan bedeninde bir et parçası vardır ki o et parçası sağlam, sağlıklı ve temiz olduğu takdirde o kişi kurtuluşa erer. Dikkat edin o et parçası kalptir diyor Efendimiz. Dolayısıyla bir e, odak noktası haline geldiğini söyleyebiliriz bu haberler neticesinde ben çok kısaca özetlemek durumunda Peygamber ama. Efendimiz kalbin değişkenliğine de çok atıfta hı hı, bulunuyor. Evet. E, kalp kelimesi zaten değişkenliği ifade ediyor. Evet. E, bununla ilgili de Peygamber Efendimizin dualarında biz e, çok fazla e, kalbini dinin üzerine sabit kalmasına evet. yönelik dualar görüyoruz. Evet. Ya mukallibel kulup diye hatta evet. Allah Teala'ya hitap ediyor. İyi evet. kalpleri evirip çeviren kalbimi dinin üzerine hı hı. sabit kıl. Evet. E, bu söylediğiniz iyi ve kötü özelliklerin dönüşmesi de bu değişkenlikler Değişkenlik özelliğinden kaynaklanıyor evet, olsa evet, gerek. Evet, evet evet. hocam kısaca özetlediniz ayet ve hadislerdeki ifadeleri ve sizin de söylediğiniz gibi imanın da küfrün de merkezi aslında kalp. İnsanın bütün düşüncelerine eylemlerine yön veren o niyetlerin bulunduğu kalp. Ve biz kalbin iyi olmasından kötü olmasından imana ermesinden küfre düşmesinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin söylediğiniz hadisi çok önemli bizim için. Vücutta öyle bir öyle bir organ vardır ki, öyle bir et parçası vardır ki, o düzgün olduğunda bütün vücut düzgün olur. Evet. Buradan biz şunu anlıyoruz, esasında kalp bizim bildiğimiz organ olarak nasıl ki vücudun ana komuta merkezi olduğuna olduğu gibi. Dini hayatımızın, dini yaşantımızın da o olmazsa vazgeçilmez olduğu bir merkez konumunda. Evet. Bütün manevi yaşantımızın e, odak noktasında kalbimizin olduğunu görüyoruz. Ayetlerde ve hadislerde de söylediğiniz gibi e, düş, kalp düşünme, idrak etme özellikleri kalbe atfediliyor. Evet. E, bu bakımdan da e, kalp tasavvuf hayatında da çok önemli merkezi bir yerde duruyor. Evet. Şimdi sufilerin gözünden biraz bakalım isterseniz kalbe. İslam tasavvufunda kalbi nasıl görüyor? Evet, e, tabi naslarda ayet ve rivayetlerde bu kadar vurgu yapılan bir kavram olunca kalp, e, sofilerde bu bağlamda e, kalbi Merkezi bir noktaya yerleştiriyorlar biliyorsunuz tasavvuf Efendimizin güzel ahlakının e, müesseseleşmiş hali. Sufiler bunu e, bir eğitim yöntemi haline getiriyorlar. Yani kalbin temizlenmesi noktasında kişinin olgunluğa kemale ermesi noktasında Efendimizin ahlakı merkezde yer alıyor. Dolayısıyla da e, kişinin kemale erişinin en önemli ölçütlerinden bir tanesini de kalple ölçüyorlar bunu. Ve dolayısıyla... E, Aynı zamanda sufilerin şöyle bir bakış açısı da var. Kalp hakkın nazargahıdır. Muhabbetullahın ve marifetullahın tecelli ettiği yerdir, mahallidir. Dolayısıyla da muhabbetullahın ve marifetullahın tecelli edeceği hakkın nazargahı olacak bir merkez muhakkak temiz olmalıdır. Dolayısıyla onlar da çeşitli yöntemlerde kalbin yüceltilmesi ve temizlenmesi yoluna gitmişler. Bunun çeşitli yöntemleri var. Biz bir tanesi üzerinde duralım. Bunu kalp tasfiye, tasfiye kavramı tasavvufi ıslah olarak kalbin temizlenmesi için kullanılır genellikle. Ancak tabii ki bu sadece temizlenmesi olarak da almazlar önce temizlenmesi yani günahlardan arınması sonrasında da o günahlardan boşalan biliyorsunuz tab tabiat boşluk kabul etmez bu da bir kaidedir. Boşalmış olan kalbin bomboş olmaması güzel ahlak nüveleriyle süslenmesi yani cilalanması ve parlatılması tezginat. Evet tezinat kısmı var bir de iki basamaklı olarak e, kalp üzerinde çalışır diyebiliriz sufiler için e, hatta bu kalp tasfiyesini yapmış oldukları vurgularla ilgili de bir beyt aklıma geliyor Şemsettin Sivas Sivasi'nin e, hatta bestelenmiş de bir beyittir bu. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan der Şemsettin Sivasi. Yani haktan gayrı olan her şeyi gönlünden çıkar ki, e, Kalbin, senin kalbin padişahın konaklayabileceği, mihman olabileceği, misafir olabileceği bir hale gelsin. Çünkü biz e, maddi hayatta da misafir edeceğimiz yerlere ekstra özeniriz. Dolayısıyla e, bir kişi kalbinde hakkı misafir edecekse. Hakka yer açmalı. E, evet, hakka layık olabilmeli. Bunun adı da kalp tasfiyesi aslında. E, padişahın konacağı bir saray haline gelmesine çalışmak. Ee, hocam buradan Mevlana'ya geçelim isterseniz evet. Sufilerden e, İslam tasavvufunda çok önemli bir isim Mevlana hem doğuda hem de batıda çok güçlü tesirlerde bulunmuş evet. eserleriyle düşünceleriyle e, insanları geniş kitleleri etkilemiş bir insan. E, canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Evet. E, seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Evet. Diyor, e diyor ki. Kim benden, benden bunlara muhalif bir şey rivayet ederse diyor ondan da davacıyım. Aslında burada Hazreti Mevlana'nın referans noktalarını çok iyi tespit etmemiz lazım. Evet. Kur'an'ın bendesi Efendimizin ayağının tozu olarak tanımlıyor ve diyor bunlardan aykırı bir şey rivayet eden olursa da ondan davacıyım. O yüzden bu nokta evet. çok önemli. Mevlana'nın ana kaynakları evet. söylediğiniz gibi kitap ve e, sünnet, sünnet Kur'an ve sünnet yolundan giden bir tasavvuf eri. Biz Kur'an-ı Kerim ve hadislerden iktibasla e, İslam tasavvufunun dayandığı kalple ilgili e, söylediği noktalara değindik. Mevlana bunları kendisi nasıl yorumluyor? Mevlana'nın düşüncesinde kalp nasıl yer alıyor? E, Hazreti Mevlana'da kalp kavramı e, genel tasavvufi düşünceyle paralellik arz eder. Hazreti Mevlana'ya göre de Kalp hakkının nazargahıdır. Temiz olmalıdır. İlahi tecellilere uygun olmalıdır. Dolayısıyla da günahta ısrar eden gönlünü günah kirleriyle kirletmiş olan bir kişinin kendisinde bir gönül varlığının iddiasında bulunmasını reddeder Hazreti Mevlana ve Kaf suresinin 16. ayetiyle bu kişileri ikaz eder. Allah şah damarınızdan sizlere daha yakındır ayetiyle. Aslında biz burada Hazreti Mevlana'nın kendisinin Kavram haritasında kalp ve gönül kavramlarıyla karşılaşıyoruz. Yani iki farklı anlamda kullanıyor Hazreti Mevlana. Diyor ki kalp herkesde vardır ama diyor her kalp gönül değildir. Tıpkı e, burada şey benzetmesini yapar, balçık ve su benzetmesini yapar. Yani balçığın özü de sudur ama onun içine karışmış olan pislikler sebebiyle o artık su mahiyetinden, su mahiyetini kaybetmiştir. Temiz olma ve temizleme özelliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla biz onu su gibi kullanamayız, muamele edemeyiz, su olarak da tanımlayamayız. Dolayısıyla da Hazreti Mevlana günah kirleriyle kirlenmiş olan gönülleri, bu balçığa benzetir. E, tertemiz sular içinde gönül benzetmesini e, yaptığını söyleyebiliriz. E, Hz. Mevlana'da bizim gündelik hayatta kullandığımız bir takım kavramların da yer aldığını görüyoruz. Kalp kavramıyla alakalı olarak. Mesela kalp gözü ifadesi yer alır. Kalp kalbe karşıdır ifadesi yer alır. E, Hz. Mevlana gönül gözünün e, açık olmasının önemi üzerinde durur. Yani hakkı bulan İlahi hakikatlere kavuşmuş olan kişi artık bir güneş gibidir der, vericidir. Alıcı değildir. Her şeyden müstanidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. E, dolayısıyla böyle kişilerin gönül gözü de açıktır. Basiret sahibidirler. E, sadece maddi gözle görmezler. Ve daima emniyettedirler der bu kişilerden bahsederken. Gönül gözü açık olan kişilerden bahsederken. Bir de sadece maddi gözle gören kişilerden bahseder Hazreti Mevlana. Bu kişiler basiret sahibi değildir. Gönülleri çeşitli günahlar dolayısıyla kirlenmiş, kaskatı hale gelmiş olan kişilerdir. Ee, ve Onların bakış açılarının tamamen maddi olduğu için e, bakışlarını, bakış açılarını e, dünya hırsları ve dünya nimetleri bir şeylere ulaşma hırsı kapladığı için bu kişilerin basiretten uzaklaştığını söyler e, ve hiçbir zaman emniyette hissedemeyeceklerinden bahseder. Oysa der gönül gözüyle gören kişi en fazla e, maddi pisliklere bulaşır üzeri başı. Bunları da der suyla temizlemek çok kolaydır ama gönlü kirlenmiş kalbi kaskatı kalmış bir kişinin kalbini temizlemesi çok zordur. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Mevlana e, bu kadar çok vurgu yapıyor demek ki aslında kalp temizliği Hazreti Mevlana'ya göre zor da bir eylem. E, Mesnevi de gönül gözü kadar günlük hayatta yine bizim kullandığımız çok popüler olan başka bir ifade kalp kalbe karşı ifadesine de yer buluruz bizim Mesnevi'de. Ee, Hazreti Mevlana hem maddi alemde insanlar arası ilişkiler açısından hem de kulun hak ile olan, Allah ile olan ilişkisi açısından bu ifadeye yer verir. Yani e, genel olarak tasavvufi anlayışta bu hakimdir ama Hazreti Mevlana daima e, her şeyin bir görünen bir görünmeyen kısmı olduğu üzerinde durur. Yani bir maddi ilişkiler üzerinden değerlendiriyor kalp kalbe karşıdır kavramını bir de kulun hak ile olan ilişkisi açısından. Yani diyor ki bu dünyada birbirlerini seven insanlar muhakkak kök birbirlerinden haberdar olurlar. Yolları kesişir, gönülleri kaynaşır, sevgileri karşılıklı olur ama samimi sevgilerden bahsediyorum. çıkar ilişkilerinden değil. Allah için evet, Allah için seven insanların aynı şekilde bir kul e, gönlünde hak sevgisini barındırıyorsa, hayatını Allah'ı sevdiği için Allah'ın sevdiği bir kul olarak tanzim ettiği iddiasındaysa e, mesela biz bunu ihsan kavramıyla karşılıyoruz. Cibril hadisinde geçen İslam, iman ve ihsan kavramlarından ihsan e, hakkı görmese bile kişinin kendisinin görüldüğünün farkında olarak hayatını tanzim etmesi, amel etmesi, ibadet etmesi yani hayatını hakkın e, Kendisini gördüğü bilinciyle yaşaması şeklinde ifadelendiriyoruz. Yani kişi bu makamda, bu mevkide yaşıyorsa, bu hayat tarzıyla yaşıyorsa muhakkak diyor hakkın Allah'ın bu durumdan haberi vardır, bu kulundan haberi vardır. Ee, bu sevgi karşılıklıdır ve gerçekten e, hakkı sevdiği iddiasında olan kişi, hayatında bunu gösteren kişi hakkın sevdiği kul haline gelecektir. Der Hazreti Mevlana zaten kutsi hadis olarak rivayet edilen bir hadiste de kulum der allah Teala benim emrettiğim şeyleri yapmakla bana yaklaşır. Daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz ama benim emretmediğim hoşnut olduğum şeyleri yapmaya devam ederek bana daha da yaklaşır, sevgisini ispat eder. Öyle bir noktaya gelir ki ben bu kulumu severim. O kadar çok severim ki gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum şeklinde bir garantörlük kapsamını aldığını bize haber veriyor. Keşke öyle olabilsek. <gülüyor> İnşallah. Hocam buradan e, Mevlana'nın kalple ilgili e, görüşlerine e, yer verdik. Kalp tasfiyesine geçelim isterseniz. Tabii. E, kalp tasfiyesi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde çok vurgu yaptığı bir şey. Belki kavram olarak kullanmamış evet. olabilir ama. Kavramlaştıranlar, e, sufiler. Evet e, ama çok fazla atıf yapıyor evet. buna. E, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde biz şunu görüyoruz mesela. Kul bir günah işlediğinde kalbinde bir nokta oluşur ve bu noktalar günah işledikçe çoğalarak devam eder ve kalbi karartır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Mutaffif'in suresinde kalpleri paslanmış evet. şekilde geçen ifadede yer verilen pas da budur. Evet. Yani kalbin paslanması günahlarla kararması anlamına gelir. Ve o yüzden Peygamber Efendimiz de kendi söylemlerinde kalp, kalbi tasfiyeye yönelik çok fazla şeye işaret etmiş durumda. Mevlana'da kalp tasfiyesi nasıl ele alınıyor? E, Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'de de e, diğer bazı kaynak kitaplarda da Mesnevi'de biz bunu çok yoğun olarak görüyoruz. Yani tasavvufun dili zaten sembolik bir dil. E, anlatılmak istenen hakikatler direkt olarak genellikle söylenmiyor. Sembollerle, Hazreti Mevlana'nın kullandığı gibi hikayelerle kişilerin... E, psikolojilerine ve pedagojilerine uygun olarak, idrak seviyelerine uygun olarak aktarılmaya çalışılıyor. Bu anlamda da karşımıza metaforlar çıkıyor. Hazreti Mevlana gönül kavramını e, aktarırken de birçok metafor kullanmış. Tabii ki önce kalp temizliğinden bahsettik. Kalp temizliği ile ilgili e, kullanmış olduğu metaforlar da var. Hazreti Mevlana aslında kalbi iki taraflı olarak alır. Yani bir, kemale ermiş olan kişilerin kalbi bir de kemale erdirilecek olan kişilerin kalbi. Yani ama bu iki kalp arasında geçişkenlik kaçınılmaz Hazreti Mevlana'ya göre. Yani erdirilecek olan kişilerin kalbi ancak bu olgunluğa ermiş olan kişilerin kalbi vasıtasıyla olgunlaşabiliyor. Rehberin varlığı kaçınılmaz Hazreti Mevlana için. Çünkü kendisi de rehberlerinin varlığından bahsediyor. Kur'an ve sünnetten bahsettiğini görüyoruz. Sufi hayat da bunu öğretiyor. Zaten. Evet. evet. Ee, ve Hazreti Mevlana'nın bu Erdirme, olgunlaştırma süreci için kullanmış olduğu metafordan önce iki eğitim yöntemi var. Biri yanmak, diğeri de yıkanmak. E, yıkanmak yöntemiyle temizlenme için Hazreti Mevlana havuz metaforunu kullanır. E, Hazreti Mevlana'ya göre kamil insanların, olgun insanların, insanı kamillerin gönülleri içleri tertemiz sularla dolu havuzlar gibidir. Ve der ki, ey gönül temizliği, gönlünü temizlemeye çalışan kişi... Kendini temizlemeye çalışan kişi. Madem böyle bir iddiadasın neden o havuzların etrafında dolaşıp duruyorsun? İçine girip temizlensene. Yani havuzların etrafında dolaşmakla bunun gerçekleşemeyeceğini o kamil insanların mana havuzları şeklindeki yüreklerinden nasiplenmek gerektiğini söyler. Bir diğer yöntem Hazreti Mevlana'da temizlenmek için yanmak kavramı. Biz bunu Hazreti Mevlana kendini tanımlarken de fark ediyoruz aslında hamdım, piştim, yandım ifadesinde böyle bir terbiyeden geçtiğini yani kendinin olgunlaşma sürecinde yanmanın çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz ve Hazreti Mevlana'ya göre Kamil insanların gönüllerini, gönüllerini tarif ederken kullandığı başka bir kavram ocak kavramıdır. Kamil insanların belli bir olgunluğa ermiş olan kişilerin gönülleri ilahi aşk ateşiyle yanan ocaklar gibidir. Ve kişi gönlünde bulunan fazlalıklardan, pisliklerden, hırslardan, dünyaya ait olan her şeyden diyelim, bu ilahi aşk ateşiyle yanmak suretiyle kurtulabilir. Hatta Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinin ilk 18 beytine değinmeden geçemeyiz bu noktada. Çünkü Hz. Mevlana ilk 18 Beyit Mesnevi için çok önemli bir bölümdür önce onu söyleyeyim. Çünkü ilk 18 beyti Hz. Mevlana kendi eliyle kaleme almıştır. Yani ilk 18 Beyit'ten sonraki bölümleri Mesnevi katibi olan Çelebi Hüsamettin kitabetini gerçekleştirmiştir. Hz. Mevlana söyler Çelebi Hüsamettin kaleme alır. Ama ilk 18 Beyit Hz. Mevlana'nın kendi eliyle yazdığı bölümdür ve Mesnevi üzerine çalışanlar, Mesnevi'nin bu ilk 18 beytinin Mesnevi'de anlatılmak istenen hakikatleri hakikatlerle dolu hatta onun bir özeti olduğu şeklinde yorumlar. İslam geleneğinde de zaten kitap evet. çalışmasında bulunan alimlerin mukaddimeleri mukaddime, meşhur. Evet sebebi telif bölümleri, mukaddime bölümleri eserlerin meşhurdur. Çok özlü olur. Evet Mesnevi'nin dibacısı da diyelim mukaddimesi de ilk 18 beyt. Burada Hazreti Mevlana ney metaforunu kullanır. Ney biliyorsunuz bir enstrüman. Ve yapım aşamalarında sazlıktan koparılmış olan bir kamış içinde olan bütün fazlalıklardan, pisliklerden yakılmak suretiyle kurtuluyor. E, hatta Mesnevi'de geçer işte e, Ney ustası kamışlıktan bir kamış kesti, yedi delik deldi. İş ademe hevesti. Yani üzerindeki yedi organ, yedi delik neyin üzerindeki yedi delik insanın dünya ile irtibat kurduğu organları olarak tanımlanıyor. İki gözümüz, iki burun deliğimiz, iki kulağımız ve ağzımız şeklinde. Yani kamışın ney ol, e, olmaya giden serüveni dünyaya gönderilen ruhun olgunlaşma serüvenine benzetiliyor Hazreti Mevlana'da ve bu olgunlaşmanın en önemli yardımcılarından bir tanesi ilahi aşk ateşiyle yanmak tabii ki bir ney ustasının elinde şekilleniyor ya o kamış ney olurken dolayısıyla da bir ruhu ham bir ruhu da terbiye edecek olan kamil ruhlara kamil gönüllere ihtiyaç olduğunu söylüyor Hazreti Mevlana. O yanık sesini de böyle kazanıyor. Evet evet o, o şekilde o olgunluğa eriştikten sonra o gevrekliğe eriştikten sonra da ney mükemmel bir enstrüman olarak e, insanları derinden etkileyen sesini verebiliyor. Evet. E, çok güzel ifadeleri var mı Hanım. Zaten çok didaktik bir üslup kullanmaması, bu sıcak hikayelerle, evet. güçlü metaforlarla evet. seslenmesi insanları en çok etkileyen kısmı sanırım. Evet belki de didaktik bir üslup kullansa Mesnevi bu kadar etkileyici bir eser de olmayabilirdi. Evet. Yani milidir, aslında çok molidir, da fazla ben. öğreti içeriyor. Yani evet. Aslında çok fazla şey öğretiyor. Ama üslup olarak evet. e, çok akıcı, e, insana kendini bulduran evet. e, ve sıkmayan bir anlatımı var. Evet. E, peki Mesnevi'de biz başka kalple ilgili nasıl metaforlar, nasıl anlatımlar görüyoruz? Ee, evet başka metaforlar da var. Mesela ne, ne şekilde sıralayabiliriz? Şehir kullanılmış, mektup kullanılmış. Mesnevi. Konak kullanılmış, dağ, ayna bunlar hep Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de kalbi tarif ederken, kalp hakkında anlatırken kullanmış olduğu semboller. Ama hepsi de farklı farklı sebeplerden kullanılmış olan hepsiyle başka bir yöntemle kalbi anlatıyor başka bir özelliği üzerinden mesela, her özelliğini bir şeye benzetelim evet mesela anlatıyor. dağ metaforu çok dikkat çekicidir yani idrak seviyesine uygun olarak anlatır demiştik mesela insanın yeryüzünde kendini en yükseğe çıktığını düşündüğü yer muhtemelen bir dağın tepesidir Dolayısıyla Hazreti Mevlana da olgunluğa erişmiş olan kamil insanların gönüllerinin Allah tarafından dağlar kadar yüceltilmiş olduğunu söyler. Ve dağa nida ettiğiniz zaman o size bir yankıyla cevap verir. İşte bu kamil insanların gönülleri hakkın hakikatinin yankılandığı yüce dağlar gibidir der. Bu çok çarpıcı bir metafordur. Bir de genel tasavvufi literatürde de çok geçerliliği olan ayna metaforuyla da Hazreti Mevlana kalpten bahsettiğini e, bahseder. E, ne şekilde? Tabi Hazreti Mevlana için dedik hakkın tecelligahıdır, nazargahıdır. Dolayısıyla temiz olmalıdır. Bunun içinde de ayna en belirgin olan unsurlardan bir tanesi aslında. Yani bu maddi alemde de baktığımız zaman bize karşımızdaki ile ilgili ya da kendimizle ilgili en net fikri tertemiz bir ayna verebilir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana da e, insanı hakkın bir e, yansıtıcısı olarak değerlendirir. Kişi hakkı nasıl yansıtabilir? Gönlüyle yansıtabilir. Dolayısıyla da gönül hakkın yansımasına münasip parlaklıkta ve temizlikte olmalıdır. Burada e, müsaade ederseniz çok çarpıcı bir hikayesi var Hz. Mevlana'nın. Onunla devam edeyim. E, dönemin birinde bir ülkede Anadolu'lu ressamlar ve Çinli ressamlar arasında bir tartışma çıkıyor. Her iki grupta en iyi resmi kendisinin yaptığı iddiasında. İmparator bu tartışmaya bir nokta koyuyor. Diyor ki madem böyle bir iddianız var sizi bir müsabakaya davet ediyorum. İkinize de birer duvar veriyorum ve her iki duvara da her iki grup yapabildikleri en güzel resmi yapsın. Kendi müsabaka, evet, müsabaka başlıyor. Aralarına birbirlerinden etkilenmemeleri için bir paravan çekiliyor. Hazinenin bütün imkanları her iki ressam grubunda tahsis ediliyor ve başlıyorlar en güzel resmi yapmaya. Tabii ki Çinliler bu konuda çok mahirler biliyorsunuz. Renklerin uyumu, kompozisyon muhteşem bir eser çıkarıyorlar ortaya. Yarışma sürecinde de e, Anadolu'lu ressamların kendilerine tahsis ettik edilen duvara önce bütün kirlerinden ve pürüzlerinden temizledikleri, sonrasında da cilalayarak aynalardan daha parlak hale getirdiklerini gözlemliyorlar. İmparator değerlendirmek için geliyor. Tabii Çinlilerin resimlerinden çok etkileniyor. Anadolu'lu ressamlar kendi eserlerinin değerlendirilmesi için aradaki paravanın kaldırılmasını istiyorlar imparatordan. Aradaki paravan kaldırıldığında Çinlilerin yapmış olduğu o muhteşem resim Anadolu'lu ressamların temizleyip parlatmış oldukları duvara müthiş bir derinlik ve temizlikte yansıyor. İşte Hz. Mevlana diyor ki bu hikayedeki Anadolu ressamlar aslında Anadolu erenleri. Onlar hakikati yansıtabilmek için gönüllerini temizliyorlar. Dolayısıyla da ayna metaforuyla Hz. Mevlana'nın kalp temizliğine, temiz bir kalbin ne gibi bir etkileyici etkileyiciliği olduğuna örnek verdiğini görüyoruz. Hem hakikate hem de hakka aynı evet. olmuş oluyor böylece. Hocam görünür olanla olmayan e, arasında hep fark gözettiğini söylediğiniz Mevlana'nın ee, günümüz dünyasında da biliyor, bildiğimiz gibi hepimizin gördüğü gibi görünür olmak çok ön planda olmak e, çok revaçta ve suretler giderek siretlerin yerini almış durumda. Evet. Bu sıkışan dünyada bizde ve çok fazla hızlı ve akışkan bir dünya olduğu için e, bazen yaptığımız şeylerin e, de hissetmemiz gereken şeyleri hissedemeden bir diğerine geçmiş oluyoruz. Evet. E, ve kalp sıkışıklığı kalp katılığı ee, kalbin yorulması Buhran, gibi hallere çok bunalım. fazla maruz kalıyoruz. Evet. Aynen bunlar tabii hastalık olarak depresyon olarak bunalım olarak yansıyor hayatımıza evet. da. Ee, günümüz dünyasında kalplerimize mesneviden devam olacak hikayelerle bitirelim isterseniz programımızı. Hı hı. Ee, hikayelerden önce Hazreti Mevlana mesela bu buhran halleriyle baş edebilmek için de reçetesi var günümüz insanına. Ee, kullandığı bu anlamda kullandığı metaforlardan, sembollerden bir tanesi de konak. Hazreti Mevlana insan kalbini çok büyük bir konuğa benzetir. Ve tabii ki e, mesela işte burada da insanın idrak seviyesine hitabı karşımıza çıkıyor. E, konak bir kişinin bu dünyada sahip olabileceği ya da hayal edebileceği en büyük ev. Ama der bu kadar büyük bir evin e, meraklısı da çok olur, geleni gideni de çok olur, kontrol etmesi de zor olur. Yani bu evi kontrol edebilecek olan mülk sahibinin samimi yardımcılara ihtiyacı vardır. Mesela kahya olur işte, kalfa olur vesaire böyle anılan kişilerin yol göstericiliğine ihtiyacı olurlar. E, meraklı komşuları olur. Vesvese olur, dedikodu olur ama der bunları bu yardımcılar vasıtasıyla atlatabilir kişi. Aynı zamanda bu evin misafiri de çok olacağı için bazısı istenen misafirdir, bazısı istenmeyen misafirdir. Siz az, sizin az önce değinmiş olduğunuz bu işte buhran halleri, bunalım hallerinin bu konağın istenmeyen misafirleri gibi karşılanmasını ister Hazreti Mevlana, böyle tavsiye eder. Eğer bunların belli bir süre için misafir olacak, belli bir süre sonra ayrılacak misafirler olduğunu düşünürsek işte o duygularla, bunalımlarla, buhranlarla baş etmek çok kolay olur. Bunların kalıcı olmadığını bilmek lazım. Bir de Hazreti Mevlana'nın mana dünyasında hiçbir şekilde boşluğa yer yok Elif Hanım. Yani yaratılmış olan her şey bir hikmet üzere yaratılmış. Ee, dolayısıyla da bizim olumsuz ya da kerih gördüğümüz, hoşlanmadığımız her şeyin Hz. Mevlana'nın mana dünyasında bir anlamı var, bir e, işlevi var. İşte bizim bu bize gelmesini istediğimiz, yakalanmak istemediğimiz depresyon hallerinin, bunalım durumlarının Hz. Mevlana diyor ki bunlar aslında sonrasında gelecek olan ferahlığın, huzurun habercisidir. Eğer bunları yaşamazsak yaşanacak olan huzurun, ferahlığın, e, Gönül temizliğinden haber davranamayız. Çünkü bir zıtlar aleminde yaşıyoruz. Her şey evet, zıtlığıyla kaim. Edememiz. Dolayısıyla da bu olumsuz duygulara da ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bu aslında yani bu bakış açısına sahip olabilirsek, bakış açımızı değiştirebilirsek, Hazreti Mevlana'nın gözüyle bakabilirsek o zaman aslında modern insanın bazı şeylerle baş etmesi çok daha kolay olacak. Hocam Mevlana'nın bu anlatımı bana Ebu Hüreyre Hazretleri'nin bir sözünü çağrıştırdı. E, o da aynı şekilde kalbi bir ülkenin sultanına benzetiyor. ve Diğer organları da onun askerlerine benzetiyor. İkisinin birlikte güçlü olması evet. bu ülkenin güçlü bir konumda olmasını sağlıyor. Ama aralarındaki uyumsuzluk bu ülkenin de zayıf düşmesine neden oluyor. Evet aslında Hazreti Mevlana'nın da kalbi padişaha benzettiği bir hikayesi vardır. Mesnevi'nin ilk 18 beytten sonraki hikayesidir padişah cariye hikayesi. Müsaade buyurursanız onun. Ee, onunla bitirelim. Ee, dönemin birinde bir padişah, bir av seyahati esnasında bir cariye görüyor. Çok beğeniyor. Muhakkak sarayına almak istiyor o cariyeyi. Ve büyük bedeller ödeyerek sarayına götürüyor cariyeyi ama Cariye'yi hiçbir şekilde memnun edemiyor padişah. Bir türlü cariyenin yüzü gülmüyor. E, hatta padişah, padişahlık mesaisini terk edip bütün enerjisini cariyeye, onu mutlu etmek için harcadığı hali, bütün mesaisini ona harcadığı halde. cariye bir türlü kaprisinden vazgeçmiyor, yüzü gülmüyor. E, memleketin bütün doktorlarını seferber ediyor padişah ve Doktorlar diyorlar ki biz sizin cariyenizi tedavi ederiz sultanım. Burada Hz. Mevlana bir şeyin dikkatini çeker, altını çizer, doktorlar inşallah demediler der. Bunun altını bir çizer çünkü Hz. Mevlana'nın mesajlarının içinde de mesajlar çıkardı. Doktorlar gelirler, nitekim cariyenin derdine deva olamazlar ama üzüntü giderek artar. Padişah şey der, artık ayağından ayakkabılarını çıkararak yalın ayak mescide koştu, yalvarmaya başladı. Buradaki yalın ayak meselesi de mesela Hazreti Mevlana'nın ifadesinde başka bir şey ifade eder. Yani çaresizliğin ifadesidir. O esnada bir hekim, padişahın bu halini görür. Der ki ey sultanım ben sizin inşallah cariyenizi tedavi edeceğim. Ama der benim bir burada şartım var. var. Evet burada inşallah var. Ama der benim bir şartım var. Benim tedavi seansım esnasında sarayda hiç kimse olmayacak. Tamam derler saray boşaltılır çünkü padişahın tek arzusu cariyesinin iyileşmesi. Hekim gider cariyenin yanına, anlar az çok durumu, nabzını eline alır. Hatta bunun İbn Sina'nın Kanun Fitlip kitabından alınan bir yöntem olduğunu söyler Hazreti Mevla'na. Nabzını eline alır, cariyeye sorular sormaya başlar. Ailesi hakkında, arkadaşları, kardeşleri memleketini sorar. Memleketini sorunca bir nabızda hareketlilik olur. Memleketinin şehirlerini sorar. Semerkand'a geldiğinde cariyenin yüzü değişir. Sokakları sorar, işte şey nabzı ölçer yani durumuna göre. Sonra da der ki padişaha ben sizin cariyenizin tedavi yöntemini buldum. E, cariyeniz der işte Semerkant'ta şu mahallede bir kuyumcu ustasına aşık. Dolayısıyla bu iki aşığı kavuşturmanız lazım. Aksi takdirde cariyeniz ölecek. Tabii ki padişah bütün imkanları seferber eder. Semerkant'tan kuyumcu ustası gelir. İki sevgili buluşurlar. Cariye iyileşir 6 ay boyunca 6 ay süresince. E, her şey iyiye gider ama padişahın da hazmedemediği bir durum var tabii ki bir gün e, zehirli bir şerbet yaptırır ve bunu kuyumcu ustasına içirtir. Bu zehirli şerbetin etkisiyle de kuyumcu ustası her geçen gün cariyenin göz önünde çirkinleşerek ölür. E, sonrasında tabi cariye sağlığına kavuşur çünkü şunu anlar. Aslında cariyenin aşık olduğu kuyumcu ustasının e, güzelliğiymiş, dış güzelliğiymiş. Cariye bunu anlar. Padişahın idrak ettiği şey de aslında bu hakikatleri görmüş olması ve buna yardımcı olan tabi bir ilahiyi arıyor oluşudur. Aradığı şey cariyenin aşkı değildir padişahın. Kendisine bu konuda yardımcı olan tabi bir ilahinin ellerine sarılır der ki ben meğer cariyeyi de sevmiyormuşum sen bana bu hakikatleri gösterdiğin için sen benim başımın tacısın der. Bu hikayede her bir olay ve olaylardaki bütün hikayeler aslında insan hayatında belli bir yere oturuyor. Padişah Ruhu temsil ediyor, e, cariye nefsi, padişah padişahlıktan vazgeçerek nefsin peşinden koşuyor. Eşref-i mahlukat olarak yaratılmış olan insan da bu dünyaya gönderildikten sonra kulluk vazifesini unutup nefsine rağm oluyor, onu memnun etmek için uğraşıyor ama nefis bir türlü tatmin olmuyor. Yani yapılan bütün her şeye, bütün fedakarlıklara, bütün unutuşlara rağmen nefsin tatmin olması mümkün olmuyor maalesef. E, çünkü cariyenin akla kuyumcu ustasında. Kuyumcu ustası neyi tem temsil ediyor? Nefsin peşinden koştuğu heva ve hevesleri, dünya malını, hırsları temsil ediyor. Ama bu hırslar, metalar, hevesler bir zehirli şerbetle yok olup gidecek mahiyette. Ama bunu gösterecek bir kılavuza ihtiyaç var. O da tabii bir ilahi. Hatta Tabibi ilahi ne diyordu? Sarayda tedavi ederim ama sarayı boşaltacaksınız. Şemsettin Sivasi ne demişti? Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani önce bir idrak gerekiyor, bir acziyeti idrak etmek gerekiyor. Sonrasında da yol göstericiliğin kılavuzunda da hakikatlerle buluşmak. Aslında modern insan için çok fazla mesaj var Mesnevi'de diyebiliriz Mevlana'da. Evet hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu akşamki katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Bu akşam doktor öğretim üyesi Betülbaşlı Saylan hocamızla Mevlana'da kalp kavramını konuştuk. Kimseye malın mülkün, makam ya da şöhretin, evladın ve ailesinin fayda yermeyeceği kıyamet gününde kalbi selim olarak huzura varanlardan olmak için çalışalım inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.